Merhabalar, Açık Mimarlık programına hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Bugün günlerden perşembe ve saat 11.30 olmalı diye klasik bir açış yapayım. Ee, program konuğum bugün Gamze Yalçın. Hoş geldin Gamze. Hoş bulduk. Kendisi biraz gergin. <gülüyor> Şu an siz <gülüyor> görmüyorsunuz ama. Her zamanki gibi mutlu <gülüyor> ve gergin. <gülüyor> evet, mutlu ve gergin. Onunla tatlı bir sohbet yapacağız. Ama ona geçmeden önce ben bir etkinlik duyurmak istiyorum. 8-10 Mayıs tarihlerinde... E, Tensinet 2013 etkinliği var. Bu hafif stüktürlerle ilgili bir etkinlik. E, bir sempozyum aslında Mimar Sinan Üniversitesi'nde gerçekleşecek. İlgilenenlere duyuralım. Belki ilerleyen programlarımız kayıt olur. Duyuramayız. Hı. Şimdiden duyurmuş olalım. Hoş evet. geldin Gamze. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetin için. Ne demek canım? Sen yap, Sana esas yaptıkların için teşekkür etmemiz gerekecek. Sevgili dinleyenler Gamze'nin yaptıklarını ben her zaman olduğu gibi blogdan paylaşacağım. Sizin de böylece takip etme fırsatınız olacak üstüne konuştuğumuz şeylerin kendilerini görmek için. Mimarsel Üniversitesi demişken istersen oradan başlayalım. Sen evet. Mimarsel Üniversitesi'nden mezunsun iç mimarlık bölümünden. Neler yapıyorsun? Oradan mezun olalı beri. <gülüyor> Evet, aslında mezun onu olanı <gülüyor> mezun olurken de hani olmadan önce de tamamen beş yıl içinde yaptıklarım aslında şu anda yaptıklarımın hepsini e, toparladı hı hı. benim için. Ben okurken çok çok e, çok seyahat ediyordum, workshoplara katılıyordum, workshoplar düzenliyordum. Bir yandan da hani hep ne yapabilirim ileride iç mimarlık adına o kadar çok gönlü bir bölümdü ki aslında ve tabii ki okuduğunuz bölümün, şehrin hepsi bunlar bir neden oluşturuyor yapacaklarınıza kendinizi tasarlarken, ileriye yönelik planlarınızı yaparken. Ben de o konuda e, yaptığım çalıştığım firmalarla ya da yapacağım hani projeler için bir şekilde o e, çizgimi çizmeye başlamıştım her şeyle nasıl? Ve son yaptığım <gülüyor> evet mezun olurken de hep şeydim hani. Ee, okul dönemi boyunca hakikaten çok yoğundum hani okul sınav dönemleri e, fuarlara gideceğim diye erken sınav teslimleri yapardım ya da işte etkinliklere katılırdım. Hep böyle bir serüvenli ve hep de çalışıyor oluyordum. Çalıştıkça zaten öğrendim her şeyi ve hani tabii ki okulda bir yere kadar sizinle ve siz hep kendinizi yetiştiriyor oluyorsunuz. Ee, o noktada iç mimarlık da çok yönlü bir bölümdü ve zaten hani iç mimarlık yapma hani kaygılarım çok fazla yoktu Hı -hı. hani her şeyle. İç mimar ofislerde çalıştım, mobilya adına işler yaptım ama e, şey konusunda mezun olur olmaz Filipinlere gidip, ee, ...seyahatlerimi hakikaten çok daha anlamlı şekilde büründüren bir projeyle alt e, ayımı geçirdim. O sırada nasıl da... Nasıl bir şeydi o? Nasıl bir projeydi yani? O da İsviçre merkezli tamamen gençlere e, yönelik ve onlara ilham veren... ...böyle projelerini ileride nasıl gerçekleştireceklerini e, anlatan ve orada çözümler üreten bir e, vakıf. Ve şu anda da çok daha anlamlı müzik adına işte... Sanat adına ya da yemek adına yüzlerce proje geliştiriyor. Biz de orada tamamen çöplük bölgesinde yaşayan hmm. halk için o evlerin inşaatında çalıştık 6 ay boyunca. Aynı zamanda da vakitlerimde bol bol resim yapma, çizimler yapma fırsatı buldum. Ve ilk duvar resmimi aslında ben çöplüğün içinde olan bir anaokulunun duvar resmi hmm. için yaptım ve... O, o kokuyla, o sıcaklıkla ve yapılan işlerin samimiyetiyle şu anda yaptığım işlerdeki tüm samimiyeti de aslında hep orada kurmuş oldum ben. Bir hani çok çok naif duygularla ki hala da öyle ilerliyor. Bakanlar daha sonra senin işlerine bakanlar görecekler. Sen çoğunlukla illüstrasyon üstünden özellikle şu ara diyelim evet. işler yapıyorsun ve hı hı. onların çıkış noktası peki bu... Ee, Filipinlere gidiş mi yoksa Evet aslında hep orada da derdim Hani bir marka kurayım işte ileride bu çizimleri ne yapayım nasıl Şekillendireyim derken O tamamen çıkış noktam aslında tüm Hikayem orada başladı ve hep şey derim Bu bir tasarımcı için çok Çok keyifli bir serüven Ve o hep benim içimde hep taşıyacağım Farklı noktalara Bürünüyor her seferinde Ve şu anda da yapmaya çalıştığım Ya da diğer birebir Çalıştığım firmalarla da hep çok daha hani konsepti tasarlarken çok daha hikayelendirip hani bunları görsellere dönüştürüyorum. Yine e, buna benzer farklı iç mimari anlamda işler de oldu ve ben şu anda tamamen yaptığım iç mimari işi tamamen mekanlara illüstrasyonla hazırlamak, mekanlara hikayeler kazandırmak diye tanımlıyorum. Aynen. O yüzden de tam iç mimar ne de illüstratör diyorum, iç mekan sanatçısı diyorum. Çünkü çok daha farklı e, kaygılarım var mekan adına, illüstrasyon adına. Ve şu anda da çok e, en oluşum aşamasında ve yapacağım her şey bambaşka olabiliyor. Çünkü tam şu anda gelişme aşamasındayım Hı -hı. her şeyle ve çok da şanslıyım İstanbul'dayım. Bir o kadar da İstanbul'da değilim. Hani seyahat etmek beni çok besliyor ve İstanbul'un bu inanılmaz hani üretimi işte dokusu, keyfi, enerjisi bana her seferinde ilham veriyor. içimde hep taşıdığım bir İstanbul var ve <gülüyor> hani bu hep farklı şehirlere gittikçe de bambaşka formlara dönüşüyor. Sen ama sadece böyle gezmek için şehirlere gitmiyorsun yani bir şeyler de yapıyorsun. Evet. Daha sonra detaylı değineceğiz ama e, yani minik minik şeyler koca koca şeyler de olabiliyor. Evet. Ben hatırlıyorum iglo inşa etmeye gitmiştin galiba değil mi? Öyle bir şey var. Evet. <gülüyor> evet. Yani geçen yıl en de çok da yoğun bir dönemde tam Mart, Nisan Hı hı. bir yandan bir e, tamamen İstanbul'da bir restoran haftası ile ilgili bir iş yaparken işte ofiste çalıştığım ofiste yoğunken ben hadi ben iglo yapmaya gidiyorum hani çalıştım e, mimarlar bile biz de keşke gelebilsek ama çok yoğunuz hı. hani e, öyle de bir e, özgür yanım var ve bunu bir şekilde araya e, sokmaya çalışıyorum çünkü yoksa böyle bir bam e, bir şekilde onu dahil etmeniz gerekiyor. O rahat durumları Hı -hı. hani evet ben iglo yapmaya gidiyorum deyip hani fondüy bir yandan da sabahın <gülüyor> altısında şey e, kar bloklarını kesme derdiyle hani eminim o yıllar sonra bambaşka noktalarda şey Hı -hı. E, tasarımlarıma yansıyacak. Hani şu an hep biriktiriyorum bunları. Şeyi nerede görüyorsun mesela? Ee, hani seyahat çok sık seyahat ettiğini Hı -hı. söyledin. Ondan sonra pek çok katıldığım workshop falan da var. Hani düzenlediğin şeyler de var. Bir yandan çünkü şuna bağlamak istiyorum biraz dışın bizi dinleyenler sadece mimarlar değil. Hı -hı. Ee, hem Açık Radyo'nun tüm dinleyicileri bizi dinliyor. Hem de Hı -hı. E, ben biliyorum ki e, mimarlığın kendisine meraklı pek çok e, mimar adayı ya da bu iş nasıl bir şeydir diye düşünen edenler de dinliyor. E, böyle yani kendini geliştirmek anlamında bu e, farklı ülkelerde bir sürü farklı insanla ve bir sürü farklı malzemeyle karşılaşmanın... E, senin yaratıcılığında ya da yarattığın şeyler nerede olduğunu düşünüyorsun? Yani böyle bir hiç düşündün mü mesela kaç tane workshop'a katıldım acaba falan diye. <gülüyor> kaç tane onu hakikaten düşünmedim. O çok çok fazla sanırım. Hani çok yönlü. Hani ilk katıldığım workshop'a hatırlıyorum yine. Hani tamamen işte İstanbul'da bir hmm. şey... E, bir özel bir sanat kurumunun bir workshop'uydu ve hani her şeyle ben daha işte okul zamanları bunların hep böyle şey meyvelerini toplamaya başlamıştım ve her şekilde bunlara dönüşüyor şu anda. Farklı hani fikirlerle mekanlara, illüstrasyonlara ama demek istediğim seyahatlerim Tamamen hani teknikler işte gördüğüm bir duvardaki bir detay ya da bir çocuğun üzerindeki bir tişört hani her şeyle e, bambaşka detaylar topluyorum her hı hı. seferinde ama bu daha çok hani hep iklimin yaşam şekillerinin ve insanların yine samimiyeti ve malzemeleri nasıl kullandığıyla ilintili oluyor o noktada da Hani her, her şehir, her mekan, her restoran bambaşka şeyler söylüyor bana ve her seferinde belli detayları not alıyorum. İşte renkleri düşünüyorum, kullanılan malzemeleri. Ve en son yine buna iyi bir örnek olacak But Butan. Hani hı hı. Ben de yıllar önce, hani son iki yıldır böyle aklımda olan bir ülkeydi. Daha önce varlığından bile haberdar değildim. Hı hı. Ama sonrasında dünyanın hani öyle keşfedilmemiş mekanları var ki ve öyle keşfedilmemiş... Ee, kullanılan malzemeler dokular hani yemek biçimlerimiz bile apa ayrı ve bunlar hani hep inceledikçe keşfedildikçe bize yepyeni hikayeler sunuyor ve tasarım adı, adında da hani bana yüzlerce fikir hani yüzlerce aklımda hani hiç kullanmadım ee, sınırları zorlayabiliyorum o noktada da. Bir tek ama yurt dışına gitmiyorsun galiba. Evet. <gülüyor> yurt dışına. <gülüyor> Yine ben Türkiye'de inanılmaz hani hala diyorum hani nasıl buraya gitmemişim, görmemişim ya da hani o uzun seyahatler. Peki yani bun, bütün bu pozisyonlarını açık tutmak diyebileceğim olan şey yani böyle hem bir yandan kanalları açık tutuyorsun yani müdahaleye açıksın. Çalıştığın Hı -hı. ortamlar çok fark ediyor. Yani biliyorum ki ben e, tasarım Ofislerinde de çalışıyorsun ama Hı -hı. E, serbest olarak da kendin de iş yapıyorsun. Ya da bazı zamanlarda çalışmıyorsun bir tasarım ofisinde. Sadece kendimi şey üretiyorsun ya da geziyorsun. Ve benim sende incelediğim şey, yani sen üretimin içerisinde böyle öğreniyorsun yani. Yani gittiğin Hı -hı. yerde bir şeyler çizerek, ederek, bir kısım malzemeleri yeniden deneyerek falan. E, o da birdenbire kendine farklı müfredat yaratmış oluyorsun aslında bakarsan yani. Evet. O, o da insanı yani bir yerde sıkışıp kalmaktan kurtarıyor galiba. Yani. İlham aranılan bir şey değil, <gülüyor> içinde gezdinden bir şeye doğru dönüşüyor galiba. Evet, zaten hep içimizde olan bir Hı -hı. şey ki biz her seferinde nasıl e, dünya içimizde ve biz onu hep keşfetmeye çabasıyla bir şeyler Hı -hı. yapıyoruz. Aslında en başta kendimizi keşfedip kendimizin ne yapmak istediğimizi çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. O yüzden de hep süreçte görüyorsunuz. Hı -hı. Hani yine yolda gördüğünüz bambaşka bir malzeme ya da tamamen tesadüfen tanıştığınız bir insandan duyduğunuz bir teknik bile o ona dönüşüyor. O yüzden süreçleri sanırım çok iyi yakalamak ve o anı çok iyi keşfetmek gerekiyor. Hani Sürece bu... bulaşmak gerekiyor galiba. ya. Yani. Pek çok insan e herhangi bir şeyde eylemde ya da herhangi bir durumu kırmak için bir eylemde bulunmaya çok çekinik kalıyor doğal olarak. Farklı çekincelerden dolayı. Hı -hı. Ama e ne kadar fazla bulaşılırsa bazı şeylere. Evet. Hiç daha önce bulaşılmamış olan insanın başına güzel şeyler gelme ihtimali de o kadar artıyor galiba. Evet teknik deyince de mesela yine o butan seyahatimden sonra ben orada tamamen çok yalın her şeyin çok ilkel şekilde çözüldüğü teknikler hani hiç zaten yapılan tüm işler geleneksel sanat adına Hı -hı. bazı liseleri gezmiştim geleneksel işte sanat adına birlikte acaba projeler geliştirebilir miyiz orada üretim yapabilir miyim diye onlar o kadar katı o kadar sertler ki o konuda Hı -hı. hani kesinlikle geleneksel e, yapılan o Budizm o işlerin dışında hiçbir şey yapmıyorlar çünkü dünyaya kapalı bir o kadar da açık hani tüm Hani fikirleriyle ama böyle mekanlar da var. Ya da ondan sonra ben hemen o seyahatimin arkasından Daş Dizemvi'ye gidip hani oradaki yüzlerce gencin enerjisiyle karşılaştım. Hmm. Hepsinin bir teknik derdi var. Hani kimse ne ürettiğinden çok nasıl ürettiğinin derdiyle herkes bir şey keşfetmiş ve gerçekten de bunu hani gerçekleştiriyor. Ve şu anda ilk aklıma gelenlerden biri de tamamen e, üniversite mezuniyet projesiydi bir öğrencinin tasarladığı tabakların içinde meyveleri sebzeleri pişiriyordu ve o pişirdiği tabaklar renk renge dönüşüyordu. Hmm. Hani o renkle onu belli sularda, asitli sularda şekillendiriyordu. O farklı desenlere dönüşüyordu ve hani bu rengi nasıl korurumun derdiyle iki yılını harcamak istiyor şu anda. Hmm bizim dertlerimizde o payda hani Tabii. hani hep mekanlar hani ve şeyler. müşteriler, mekanlar, talepler evet. arasında. Ama İstanbul'da bu hani yaptığım işler, hani buldum müşterilerim yine çalıştığım ofisler, o konuda çok şanslı olduğumu da düşünüyorum. Çünkü hani karşılaştığınız proje size gelen iş de çok önemli oluyor. Bazen hani hiç istemediğimiz işleri bile yapmak zorunda kalıyoruz çünkü Tabii. sonuçta bu bu böyle hani bütün işleri bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Ama konu da çok önemli ve müşteriler istenilen o konuda gerçekten İstanbul'un çok farklı bir enerjisi var bana karşı. Bir ara verelim. Ne dinleyeceğiz? Hmm, crazy Sharks. Tamam. <gülüyor> crazy I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy crazy for love me as long as you wanted and then someday you'd leave me for somebody for thinking that my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 Merhaba, Açık Mimarlık Programı'ndasınız. Ben Hasan Cenk Gamze Yalçın konuğum. Onunla beraber yaptıkları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ee, en son e, yeni şeyler yaratmaktan, zamanlardan, müşterilerden falan böyle hızlıca bir bahsetmiştik. Ee, İstanbul'un tabii ki seni nasıl beslediğinden falan da biraz bahsettik. Dilersen Hı -hı. son zamanlarda neler yaptığından biraz bahset. Bir de güzel bir serginiz vardı sizin. Evet, Hollanda'da onun hikayesini biraz anlat o eğlenceli. Evet. Şimdi yine son bir, bir yıldır falan hani yaptığım işlerde, freelance işlerimde daha çok böyle restoranlara, ofislere birebir eee mimari adı, mimari anlamda zaten hani işlenmekte olan mekanlara illüstrasyonlar ve hani buna buna benzer görselleştirme işleri hazırlıyorum. Daha çok kurumsal kimlik adına ve Hani duvarlarda ya da bu zeminde de görebiliyoruz. Masaların üzerinde de görebiliyoruz. Menüler falan. Evet menülerde ya da hani yaptığım işlerde. Bunun gibi birebir markalar adına da belli firmalar için böyle art direktör olarak da çalışıyorum şu anda. Yine bir firmadan birebir onlar hem illüstrasyonlarım var hem böyle sanatsal yaptığım çalışmalar hem de birebir üzerinde seçtiğim ürünleri onların markalarına ee, taşıyorum ee, Bunun gibi şeyler Yine bir, bir firma içinde illüstrasyonlar hazırlıyorum O tamamen mobilyalara ve böyle yastık e, Kendi markam için ürettiğim ürünler gibi Aksesuarlara da dönüşüyor Bir yandan da Yalan şeylerle uğraşıp Kendi kendine hikayeler uydurup <gülüyor> ve Hikayeler yazıyorum evet. <gülüyor> Sergi o bambaşka bir Aslında o işte bu seyahatimiz Hani o fikirlerle Polaroidlerle yaptığım illüstrasyonlarla Sonrasında da e, karar verdik seyahati birlikte gerçekleştirdiğim İspanyol arkadaşım Estava ile şey dedik hani biz bunu bir sergiye dönüştürelim hani bir, bu tamamen kalmasın hani çok, çok güzel anılar çıktı işte Polaroidler hakikaten sanki 100 yıllar öncesinden kalmış Hı -hı. eski bir sanki bir kutuda bulmuşuz onu bir ikinci el pazarında ve ondan çıkan hikayeler tozlu raflardan çıkmış hani illüstrasyonlar gibiydi. Ben de yaptığım illüstrasyonları e, Butan'dan aldım. O kağıtlar özel tamamen o süreci yaşadık ve bunları bir şekilde doğru şekilde insanlarla paylaşmak istedik. Bunu da en doğru şeklin e, sergi ve hani o süreci böyle anlatalım diye bir fikre dönüştü. Ve sonrasında da Hollanda'da gerçekleşti bu. Böyle e, hem kafe hem galeri arası çok keyifli bir mekan Maastricht şehrinde. ...halen sürüyor Mayıs'ın 3'üne kadar. Sonrasında da Aytovan'a taşıyacağız. Sergimiz hani bir sergi olsun sonrasında da geçsin bu sergi. Çok daha anlamlı şekilde mekanlarda farklı e, ziyaretçiler bulsun istiyoruz. Bu serginin yanında e, biz Butan, UNICEF'le anlaştık ve onlara destek oluyoruz Hı -hı. yaptığımız bu işlerle. E, Nasıl bir şey destek o? E, sergide şu anda 8 tane büyük debont baskı bunlar 107 santime 88 santime büyük debont baskılar bir normal bir Polaroid'in 10 katı büyüklüğünde e, bunun gibi de ayrıca küçük Polaroid serileri var benim de illüstrasyonlarımın çerçevelenmiş tamamen böyle 14 farklı seriden oluşan bir e, koleksiyon. Bunların küçük e, kartpostallarını yaptırdık ve bunları e, ayrıca satıyoruz hani sergi süresince hem de hem Hollanda'da belli tasarım mağazalarında hem de Türkiye'de bunun da gelirinin bir kısmını Yun Yunusef Butan'a bağışlıyoruz çünkü hani oradan aldığımız ilham ve o küçük doğası ve hani tamamen hani her şeyini gizli tutan o çocuklar o orada yaşayan halk için bir şeyler yapmak istedik hmm. ve ee, Hollanda'da da Butan, Butan'da birkaç öğrenci sergimize ziyaret etmişti. Onlar da çok şaşırmıştı. Hani neden Butan? <gülüyor> neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Hani benim çizdiğim çizimlerde bu neden böyle diye çok ilginç sorular soruyorlardı. Çünkü hiç daha önce de böyle bir şeyle karşılaşmamışlar ve hani özünde hakikaten çok incelenmesi gereken ilginç bir mekan her şeyle mimarisiyle. Yine tüm yani kralın da mekanı Aynı gözüküyor. Hmm. Çok sıradan bir halkın evi de. Özünde ciddi bir mimari bütünlük var aslında ve bir o kadar da uzaklık var. Bunu o, o ülkede çok rahat görebiliyorsunuz. Siz böyle bunun bütün bu tabii ki fikirleri süreci bir şekilde de bu yardıma dönüşecek olan ürünlerle beraber ilk önce Hollanda içinden sonra da umarım farklı yerlerde gezdireceksiniz. İstanbul'a gelecek mi? İstanbul için de şu anda belli mekanlarla görüşüyorum. Yine Avrupa'da başka ülkelerle. Ve İstanbul'da da olsun istiyorum. İstanbul'un da ne kadar yoğun bir şehir olduğunu tekrar o konuda. Hani mekanların e, böyle iki yılı, üç yılının dolu olduğunu gördüm tekrar. Hı. Ama şu anda böyle birkaç mekanla görüşüyorum. Umarım gelecek yılbaşı için. Hani Ocak, Şubat gibi yine... Ne? Hani 2014 için İstanbul'da planım var. Peki ne tarafları doğru gidiyorsun? <gülüyor> Öyle hiç kendini düşünüyor musun böyle? ...ne yapıyorum, ne ediyorum falan diye. Çünkü ben bir ipucu vereyim. <gülüyor> Aileden de soruyorlarmış da Gamze. <gülüyor> yani, ne olacak, ne olacak, böyle? olacak böyle, böyle, duvar, hep böyle? Duvar mı boyayacaksın, <gülüyor> duvar resmi Ben de hep şey diyorum... ...asıl yapmak istediğim... ...asıl zaten hani... ...işlerimi yönlendirmek istediğim... ...bu iç mekanlara... ...çok daha iddialı iç mekanlara... ...duvar resimleri yapmak hakikaten. Ve bunu ev evrede böyle anlatıyorum... <gülüyor> Hani daha da ileride yani seyahat ederek yine farklı hikayeler kurmak istiyorum. Hatta böyle çalıştığım başka bir ofis seni artık Latin Amerika'ya yollayalım. Sen oradan <gülüyor> hikayeler topla diyor. Ama sanırım ben yine bir böyle uzak doğuya başka bir seyahatim olacak yine yakında. Ve hani bambaşka hikayelerle bunları gerçekleştireceğim. Yani bu seyahat ben biraz da tabii ki bir tuzak soru sordum da hani. <gülüyor> Yani az çok kendi aklımda canlandırdığım şey o gidişlerin herhangi birisi hiçbir şekilde bir yere varmak için değil. Yani, yani o serüvenin kendisinde keşfedilecek olan şeyler için keza yaşadığın şehirle de ilgili. En azından ben tabii kendi bakış açımı söylüyorum. Sen istediğin gibi müdahalede bulunabilirsin benim bu zırvalarıma. Hı hı. Yani buradaki gündelik hayat da aslında. Böyle bir şey e, o yüzden ben biraz bu ailenin sorduğu soruyu ya da e, bir şekilde akıllarındaki iş ve üretim e, yöntemlerine yaptığın şeyleri oturtamadığın zaman insanlar e, böyle bir tepkiler vermeye başlıyorlar. Tabii Ama halbuki yani yaratıcı üretimin kendisi aslında Hı -hı. her şeyden etkilenen ve her şeyden beslenen bir şey. O yüzden e, çıkılan herhangi bir yol bu evin önündeki sokak da olabilir aslında çoğu zaman bir yere varmak için değil tam anlamıyla orada sadece olmak için evet süreci ee... doğru şekilde yaşamak için Aynen ve öyle. hani sonuçlardan da öte hele de bu mimaride tamamen süreç ilişkisine dönüşüyor hı hı. hani asıl süreci nasıl kurguladığımız nasıl deneyimlediğimizle ilgili mekanlarda da öyle bir mekanı görüyoruz ama her şeyle o deneyimi kullanımı o süreci hı hı. nasıl işlediğimiz yine kullanıcıya bir süreç işletme bir deneyimletme Tabii. çabasındayız bu da yine Yaptığım görsellerde de buna dönüşüyor. Çünkü çok ciddi bir iç mimari bir hani eğitimden sonra da bu tamamen onun kışkırtması ve onun etkileriyle sürüyor. Ne kadar illüstrasyona, görsele de dayalı olsa hani her şeyin özünde mimari bir kurgu var ve hı hı. hani bu da beni çok disipline ediyor her hı hı. şeyle. Anlatılmak istenen bir hikaye var aslında. Yani bu hikaye bazen bir malzeme ile, bazen ışığın kendisiyle, bazen de gerçekten herhangi bir yüzeyin üstüne yazılmış, çizilmiş olan bir şeyle aktarılıyor. Ve evet. fark etmesek de ki Yani artık bu Tamamıyla bilinçaltına işleyen mesajlar haline Dönüşmüş durumda yani duvar resimlerinden Billboardlara herhangi bir Kağıdın üstünde gördüğümüz herhangi bir kelimeden Ne bileyim ben yani gözümüzün önünden Gitmeyen özellikle telefonlardan imajlara kadar aslında hepsi Bizim gündelik algımızı Psikolojimizi belirleyen şeyler Hı -hı. O yüzden de yani mimari Üretimin kendisinden ve o Psikolojik Alanın ya da algı dünyasının yaratılmasına bağımsız değil yani seçilen bir malzemeden çok daha farklı değil aslında yani herhangi bir yazı söz ses koku evet. ee, o açıdan mesela senin yaptığın şeyler de belli bir alanına doğru yani hepsiyle ilgilenen ama belli bir alanına doğru yoğunlaşmış ve onun içerisinde bir şeyler arayan bir bakış açısı o yüzden ben takip edilmesi gerektiğine de inanıyorum yani <gülüyor> buradan da paylaşacağız nereden senin yaptığın şeyleri görebilir dinleyenler. Yine web sitemden görebilirler. Gamzeyalçın.net'ten, e, .net'ten. Ayrıca da şey Butan 1912.net sitemizde de ayrıca tüm e, sergiyle ilgili süreci, Hı -hı. o ürettiğimiz e, e, kart postalları ve benim de ayrıca üreteceğim şeylerle ilgili daha detaylı bilgi edinebilirler. Harika. Ben de zaten blogdan paylaşırım. E, acikmimarlik.blogspot.com adresinden. Gamze'nin yaptıklarına ilgili bağlantıları ben paylaştığım zaman ulaşabileceksiniz ve bizle de ilgili her türlü yorumunuzu bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi aynı zamanda Twitter'dan da ulaşabiliyorsunuz bizlere. Teşekkür ediyorum Gamze geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Size de iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.